Değerli müminler bugün Bakara suresinin 76. ayet kerimesini alacağız. Wa iza laqa'ullezina amanu kalu amanna. Wa iza khala ba'duhum ila ba'din قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم يجادوكم به عند ربكم أفلا Bu ayetin manasını anlamak için önceki sabah okumuş olduğumuz ayet-i de manasını hatırlamak lazım. Orada Allahu Teala ne diyordu? Efe tatmauna ey و قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون sizlere iman etmelerini mi umut ediyorsunuz onlardan öyle bir grup vardı ki Allah'ın kelamını duyduktan sonra onu bozuyorlar, tahrif ediyorlar, manasını değiştiriyorlardı. Ne zaman? O ayeti anladıkları halde, o ayetin hakikatini, ne manaya geldiğini bilmelerine rağmen, bilerek, bile bile, göre göre, kasıt içerisinde heva ve heveslerine uymadığı için, ayetin manasını değiştiriyorlardı. İşte o hastalıklı insanlar, o inkarcılar, yani Müslüman olarak göründüğü halde, dini bir ticaret metaı haline getirenler, heva heveslerine uyması için Allah'ın kelamını, bile bile göre göre, değiştirme cüretinde bulunanlar öyle insanlardır ki ve izaliqullazina amenu kalu iman eden bir toplumun içerisine girdiklerinde derler ki biz de iman ettik biz müslümanız müminiz iman ettik bu ayetlere iman ediyoruz o zaman tevrat içindi şimdi kuran için biz bu Kur'an'a iman ediyoruz, biz de Müslümanız, biz de Allah'a seviyoruz, Peygamberi seviyoruz, Allah'tan inenleri kabul ediyoruz, Müslümanız yağı derler. Ve öyle kala bazıları birbirine gelirler. "Söylediler ki: "Söylediler ki: "Söylediler ki: "Söylediler kendi adamlarının içinde olduklarında, baş başa kaldıklarında, kendi cinslerinden kendileri gibi münafık, inkarcı bir grup içinde bulunduklarında, derler ki, yahu, Allah'ın, başkalarına vermeyip de, size vermiş olduğu, ayetleri o iman eden insanların içerisinde açıklıyor musunuz? Daha sonra bu insanlar, bu cahil insanlar, siz alimsiniz, bu cahil insanlar okumuş olduğunuz ayetleri sizin aleyhinizde kullanabilir. Diyebilir ki Hoca Efendi geçen derste şu ayeti okumuştun. Şimdi sen tam tersini yapıyorsun. اَفَلَا تَعِقِلُونَ Akletmiyor musunuz? Bu ayetlerin aleyhinizde hüccet ve delil olarak kullanılmasından korkmuyor musunuz? Neden o bilmeyen insanlara, saf ve temiz insanlara bu ayetleri açıklıyorsunuz? Açıklamayın. E ne yapın? Açıklarsanız bile kurnazlık yapın. Bu ayetlerin manalarını değiştirin. Onların anlayamayacağı bir şekilde, manaları değiştirin. Yok mu? Var. Öyle insanlar görüyoruz ki, bazıları diyor, Kur'an'da örtü ayeti yoktur. Bazıları diyor, efendim, Kur'an'da namaz ayeti yoktur. Oradan kasıt duadır. Dua edelim, namaz yerine geçer. Bazıları diyor, efendim, Allah'ı sev Kalbinde Allah sevgisi olsun Ondan sonra ne yaparsan yapsana zarar vermez Namaz kılmak şart değildir Örtünmek şart değildir Oruç tutmak şart değildir Allah'ın kimsenin aç kalmasına ihtiyacı yoktur gibi Tahribatı Göz göre göre bile bile Yapıyorlar Siz de duyuyorsunuz Biz de duyuyoruz e Şimdi Şimdi bu tahribatlar elhamdülillah ki sağlam toplumumuzun kalbinde karşılık bulmuyor. Bu ayetleri tahrip eden hoca kılıklı insanlar da çıkıyor ve maalesef e, bu ayetleri istedikleri yönde yamultuyorlar. Tahribat ediyor, tahrif, tahrif ediyorlar. Bu da İsrail oğullarının Kur'an-ı Kerim'de bu kadar bahsedilmesinin sebebi aslında çok kurnaz bir kavim olmalarındandır. Çok kurnaz olduklarını zannederler. Yeri gelmiş peygamberi öldürmüşlerdir. Peygamberler, Tevrat'ı kafalarına göre yormuşlardır. Allah'ı kandırmaya çalışmışlardır. Böyle uyanık bir kavim olduklarını zanneder. Yani aklı evvel. Zannediyorlar ki Allah'ı kandıracaklar. Aslında böyle şımarık, böyle efendim kendisini üstün gören, kendisini bir şey bilir olarak gö gören o insanlar aklı kıt insanlardır. Akıllı insan teenni içerisinde düşünür, ona göre konuşur. Kandıramayacağı insanları kandırmaya yeltenmez. Kandıramayacağı Allah'ı kandırmaya yeltenmez. Bu cüret akılsızlığın, şımarıklığın alametidir. O yüzden nasıl ki İsrailoğullarında bunlar oldu ise, günümüzde maalesef İslam toplumu içerisinde de toplumları içerisinde de bu tür vakaları görmek mümkündür. Ama elhamdülillah ki halkımızın galibiyeti bu tür tahribatlara asla prim vermemektedir. Allah cümlemizi Hakiki iman edenlerden eylesin. Bu ahru davana elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ala alihi ve sahbihi ecmaîn.